Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi C. Korkaklığın zararları. Yukarıda söylenenlere ilave olarak şunun da belirtilmesi gerekir ki, korkaklık, cesaretin olmaması, dünya hayatını sevmek ve ölümden nefret etmek. Sebeban radiyallahu anh hadisine belirtildiği gibi, yabancı kavimlerin tıpkı sofraya ça çağıran yiğitler gibi birbirlerini Müslümanlara karşı çağırmadan yol açan, öldürücü bir hastalıktır. Bu hastalıktan kurtulmak, yukarıda değindiğimiz gibi lüks ve konfor içindeki hayatı bırakmak ve kadere <gülüyor> ve kadere iman akidesinin iyice yerleştirilmesi ile olur. Bu akidenin sabitleştirilmesi neticesinde Müslüman kişi başına gelenlerin kaçırılmaz ve ulaşam ulaşamadıklarının da elde edilemez olduğunu bilir. Ecelde, de rızık da önceden belirlenmiştir. Kulun başına ne gelirse Allah'ın yanında önceden takdir edilmiştir. Allah'u Teala şöyle buyurur yüzüne vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Allah bunu elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetler ile şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. Ölüm belli bir süreye göre yazılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de ileri gidebilirler. İbni i Mesud'dan radıyallahu şöyle rivayet edilir. Sizden bir anın yaratılışı annesinin karnında 40 günü cem olur. 40 günde cem olur. Sonra bu kadar müddette alaka olur. Sonra bu kadar müddette mudga olur. Sonra Allah bir meleği dört kelimeyle gönderir. Rızkını, ecelini, amelini şaki veya sayıd olacağını yazar. Sonra ona ruh üflenir. İbni yine İbni Ebidin Mesud'dan İbn radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ruhul Kudüs bana söyledi ki hiçbir can rızkını ve ecelini tamamlamadan ölmez. Allah'tan korkunuz ve güzellikle isteyiniz. Rızık ve ecel takdir olmuş ve tamamlanmıştır. Bu nedenle seleften birçokları uzun ömür dilediğinde bulun uzun ömür dileğinde bulunmayı hoş görmemiştir. Evet. Şimdi normalde <gülüyor> <gülüyor> Şimdi normalde hani e, menheç noktasında mesela ister cihat anlamında olsun, ister davet anlamında olsun insanları yolda yapmaları gereken vaciplerden alıkoyan birtakım hastalıklar vardır. Yani bu hastalıkların bazısı insanın zaten fıtratında var olan fakat yanlış kullanımdan veyahut da terbiye edilmediğinden dolayı insanın başına bela olan hastalıklardır. Bunlardan bazısı da yanlış eğitim yetiştirilen çevre vesaire gibi ortamlardan kapılan hastalıklardır. Şimdi normalde korku, insanoğlunun fıtratında, tabiatında Allah azze ve celle'nin zaten yaratmış olduğu bir duygudur. İnsan şayet bu duygusunu terbiye eder, bu duygusunu dizginler ve yönlendirilmesi gereken yere yönlendirirse, bu korku insan için bir nimet haline gelir. Buna ne diyoruz biz? Takva, Allah korkusu diyoruz. Öyle değil mi? Şayet insan korkusunu terbiye eder. Yani olmaması gereken korkulardan kendini güzel bir eğitimle, güzel bir terbiye ile arındırırsa ve gerekli olan, fıtratta var olan korkuyu da sadece Celle'ye yönlendirirse. Yani korkusuz bir insan yoktur. Önce bunu yazalım kafamıza. Korkusuz bir insan yoktur. İnsan bunu Allah'a yönlendirirse, bu insan için nimet olur. Lakin bu olmazsa, fıtrattaki korku terbiye edilmezse, korku Allah'la beraber başka şeylere de taalluk etmeye başlarsa o zaman işte o fert veya eğer bir toplulukta varsa bu topluluk hastalıklı bir topluluktur. Mesela diyelim Allah'a yönlendirilmesi gereken korku hastalıktan ötürü dünyaya yönlendirilirse yani dünya üzerinden korkarsa adam hani korkusu dünyalık bir nimetin elde edilmesi veya elde edilen bir nimetin kaçması yönünde olursa bu adam hastalıklıdır. Nerede? Cihada ve Müslümanlara menhece ve davete, cemaate ve fertlere nerede hıyanet edeceği, korkusunun nerede onu alt edip de hem dinini hem dünyasını helak edeceği belli değildir. Yani sürekli kendisinden korkulacak bir eleman olarak karşımızda durur. Ondan dolayı korku meselesini mesela Allah Azze ve Celle Kuran-ı Kerim'de işlemiştir. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle ne demiştir mesela? فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْن۪ي Onlardan korkmayın. Sadece kimden korkun? Sadece benden korkun. Ve iyyaye Ferhabun Sadece ne yapınız sadece ve sadece benden ne yapınız sadece ve sadece benden korkunuz diyor. Mesela Allah Azze Yine Müslümanları uyarırken Allah Azze ne diyor? Allah Azze diyor ki, misal inna ma darikumush shaitanu yuqofu Ancak şeytan kendi dostlarını korkutur diyor Allah Azze Yani ne ile korkutur? sayının azlığıyla korkutur. Dünya nimetlerinin gitmesiyle korkutur. Rızkın azalmasıyla korkutur. Ölümün yaklaşmasıyla korkutur vesaire. Bundan dolayı Allah azze ve celle yani korkunun bu anlamdaki korku fertlerde bir hastalık olduğundan dolayı hem cihattan hem davetten hem vaciplerden onları alıkoyduğundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de üzerine durduğu ve şekillerini Müslümanlara anlattığı meselelerden bir tanesidir. Korkunun Direkt tevhidle de alakası vardır. Yani kimin kalbinde tevhid kemale ulaşmış, Allah'a olan iman, Allah'a olan yakin, Allah'a olan tevekkül yükselmişse onun kalbinde diğer varlıkların korkusu ne yapmıştır? Diğer varlıkların, maddelerin, nesnelerin korkusu onun kalbinde azalmıştır. Kimin kalbinde tevhid az, azsa, imanı azsa, azalmışsa, olması gereken seviyede değilse onun yerine korkular, sevgiler ne yapmıştır? İnsanların, Allah'ın dışındaki insanların, dünyanın, nesnelerin, maddelerin sevgisi ve korkusu insanın kalbinde ne yapar? İnsanın kalbinde artmaya başlar. Yani bu bir dilek neyle alakalı bir durum? İnsanın tevhidiyle, tevhidden burada kastımız ne? Allah'ı tanımasıyla alakalı bir durum. Allah'ı ne kadar tanıyorsa insan, sevgisi de korkusu da ona göre fazladır. Ne kadar az tanıyorsa, ne kadar az idrak ediyorsa, diğer varlıkların sevgisi ve korkusu insanın kalbinde daha nedir? daha daha fazladır. Ondan dolayı nedir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam burada bir hadisiyle konuya giriş yapmış. Şey. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki: "Yushiku veyahuta yushaku entedada entadaa. Alekumul ümemu kema tadaa'al ekaletü ala kas'atiha." Ne diyor? Parçalayıcı hayvanların avına üşüştüğü gibi diğer ümmetlerin sizin üzerinize üşüşmesi de yakındır. Yani öyle bir zaman gelecek ki parçalayıcı hayvan nasıl avına üşüşüyorsa ümmetler de İslam ümmetinin üzerine o şekilde üşüşecekler. Tabi sahabe orada soruyor Ya Resulallah diyor, o gün biz az olduğumuzdan mı kaynaklanacak bu problem? Emin قِلَّةِ النَّحْنُ يَوْمَ اِذٍّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Peygamberimiz diyor hayır siz o gün çoksunuz. Yani siz o gün çoksunuz. Lakin suyun üzerindeki çalı çöp gibisiniz, çer çöp gibisiniz. Yani nasıl suyun üzerinde mesela çok şey vardır samandır, ottur, bitkidir, topraktır, taştır. Ama bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi hiçbir anlamı yok. Sayısının fazla olması suyun onu dilediği gibi bir bu tarafa, bir şu tarafa dalgaların gelip onu alta, alt etmesine ne değildir? Alt etmesine engel değildir." diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam, "Soruyorlar niye ya Resulallah?" "E böyle. Çünkü diyor Yunzaul mahabatu min kulubi aduwikum ve yuj'al fi kulubikum el vehen." Düşmanlarınızın kalbinden size karşı olan korku çekilip alınacaktır. Sizin kalbinize de vehen yerleştirilecektir. Soruyorlar vehen nedir ya Resulallah? Yani bu hiçbir şey olmamanın sebebi kalplere yerleşen vehendir. Peki vehen nedir ya Resulallah? حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ Dünya sevgisidir ve ölümü de nedir? Ölümü de sevmemektir diyor Peygamber vesselam. Ondan dolayı nedir bu tip korkular? Yani insanın dünya korkusu çünkü şöyle diyeceksiniz hani burada sevgi kelimesi geçmiyor. Korkuyla sevgi birbiriyle direkt alakalıdır. Yani insan neyi seviyorsa onu kaybetmekten korkar. Öyle mi? İnsan neyin üzerinde korkusu varsa onu elde etmeyi ister, onu sever. Tamam? Yani her korku beraberinde bir sevgi barındırmak, her sevgi de beraberinde bir korku barındırmak nedir? Bir korku barındırmak zorundadır. Ondan dolayı Müslüman'ın ne yapması lazım? Müslümanın tabiatta olan bu korkuyu önce bir ele alması lazım. Benim fıtratımdaki korku, hani her insan yaratılışı itibariyle bazı duygular, bazı duyguların önüne geçmiş şekildedir. Kimi insanda haya ön plandadır. Kimisinde korku, kimisinde cesaret, öyle değil mi? Hepsi farklı farklıdır. Mesela önce Müslüman kendini ele almalıdır. Yani benim tabiatımdaki hangi yön ön plandadır? Bakacak eğer korku ön plandaysa, o zaman hemen diyecek ki bir ben bu korkuyu düzgün bir terbiyeyle etrafını öğütmem lazım öyle mi? Dünyaya yönelik, rızka yönelik mesela bu tip korkuları bir defa bir atmam lazım. Bir eğitimle bilgiyle bunu atmam lazım amelle. İkincisi nedir? İkincisi ise benim bu korkularımı farklı bir yöne kanalize etmem lazım. Kime kanalize etmem? Allah'a ve Allah'ın yanındakilere kanalize etmem lazım. Yani benim bütün korkum Tabi insan bunda kemale ne kadar uğraşırsa o kadar kemale erişir. Benim bütün korkum Allah'ın yanındaki nimetleri elden kaçırmak, cenneti elden kaçırmak, bütün korkum Allah'ın gazabını üzerime çekmek üzerine olması lazım diye Müslümanın sürekli kendini bu şekilde terbiye etmesi lazım ki hastalıklı bir fert olmaktan çıksın. Aksi halde dediğimiz gibi yani pratikte de bu görülmüştür ki korkuları kendine galip gelen adamın Cihadı, menheci, akideyi Müslümanları ne zaman satacağı, ne zaman yarı yolda bırakacağı belli değildir. Mesela örnek veriyorum, dünya korkusunu terbiye etmemiş olan bir insan düşünün. Hepimizde rızık endişesi var mı? Var. Yani insanlar fıtratı gereği rızık endişesi var. Şimdi adam diyelim ki, örneğin bunu terbiye etti. Arkadaş neyle işte gelecek biraz sonra anlatacağız neyle bu terbiye edilir? Kader inancıyla ve Allah'ı tanımakla bu terbiye edilir. Yani rızık Allah Azze ve Celle'nin elindedir, rızık takdir edilmiştir, rızık aynı ecel gibidir. Ben çok çalışsam da az çalışsam da Allah'ın bana vereceği rızık nedir? Bellidir. Benim onun için rızık hakkında korkmama gerek yok. Yani endişeden patlasam da ölsem de Allah bugün bana bir ekmek takdir etmişse bir ekmek gelecektir. Çok rahat olsam da gene o bir ekmek gelecektir. Öyle değil mi? Sürekli bu tip hem ayetlerle hem peygamberden örneklerle hem de düşünerekten aklı bir takım kıyaslarla insanın kendini terbiye etmesi. Böyle bir terbiyeyi yapmayan bir ferdi düşünün. Yarın öbür gün öyle bir konuma geldi ki, misal cihad ediyorlar Müslümanlar. Konuyu tam konuyla bağlantısını kuralım. Kafirin eline düştü mesela. Derler ki sana yemek vermeyeceğiz, seni aç bırakacağız mesela. Şimdi bu adam o korkusunu terbiye etmemiş ya. Yani sürekli zaten rızık üzerine bir korkusu var adamın. Aha, bittim. Ben öldüm diye yanındaki Müslümanları satabilir, öyle mi? Yani tamam bize birkaç bilgi ver, sana mesela diyelim şeyi verelim, e, günlük yiyeceğini verelim. O yüzden normal bir Müslüman olsa, Allah bu rızkı bana takdir etmişse, ben bu bilgiyi versem de vermesem de yiyeceğin bana sonuç itibariyle gelecektir, öyle mi? Allah bu rızkı bana takdir etmemişse de, ben bilgiyi versem de vermesem de bu yiyecek yine bana ne yapmayacaktır? Bu yiyecek yine bana gelmeyecektir. Mesela Mekkeli müşrikler, geçen anlattığımız kıssada, ee, Asım i̇bn Sabit kıssasında Hübeybi tuttukları zaman, bağladıkları zaman kadın bir geliyor bakıyor mesela Hübeyb üzüm yiyor. Öyle değil mi? Ne üzüm vardı diyor Mekke'de, vallahi ne de üzüm mevsimiydi. Bak bir esir, Allah Azze ve Celle o rızkı ona takdir etmiş. Yani orada onların dinine de girseydi, çıksaydı Allah Azze ve Celle sonuçta onu rızkı takdir etmiş miydi? Etmişti. Müslüman için de geçerli bu. Yani orada işte el kolu bağlı da olsa, onların yönetiminde de olsa rızkı takdir eden Allah azze ve celle e, topraktan bitkiyi çıkaran duvardan insana rızkını da çıkarır. Öyle değil mi? Allah bu yani sonuçta böyle bir kudrete sahip, Kendini böyle eğitmiş olan bir Müslüman, bu sadece bir örnek ha düşünün. Böyle bir korku aklına geldi ne diyecek subhanallah. Yani rızık bu. Konuşsam konuşmasam, arkadaşlarımız satsam satmasam Allah takdir etmişse gelecek, etmemişse gelmeyecek diyecek. Auzu billahi من الشيطان diyecek. Şeytanı başından kovacak. Lakin bu korkusunu terbiye etmemiş olan bir adam orada bu korkusuna yenilecektir. Hem menheci satar, hem cihadı satar, hem akideyi satar, hem kardeşlerini satar, hiç umrunda değildir. Diyelim ki mesela Müslümanlar işte akideleriyle Adam tuttu topladı içeriye tıktı mesela herkesi. Ama çok uzun bir süreç, 20 sene gibi bir mahkumiyet süreci var mesela. Dünyalık korkusu olan bir adam kendisiyle yapılan pazarlıkta hemen akidesini ve menhecini satar. Yani dünyalık korkusu olan, hani derdi dünya olan dünyalık nimetler olan adam hemen yapılan bütün teklifleri kabul eder. Çünkü orada dünyalıktan olduğundan dolayı böyle bir şeyin altından kalkamaz. Mesela ama Müslüman olan bir adam böyle bir şey olur mu der ya? Allah takdir etmişse zaten. Öyle mi? Rızkımız da dünyamız da neyse odur. Burada kalsak da odur. Dışarı çıksak da nedir? Dışarı çıksak da odur. Bunlar sadece örnek ha Yani bunları daha çok şey yapabilirsiniz. İlim talebesini düşünün. Mesela bu şekilde. Adam yarın gittiği bir yere hakkı anlatacak. Mesela Hakkı konuşacağı ortam, Allah'ın onları kendisine rızık aracı yaptığı ortam mesela. Diyelim ki şu ortamı düşünün, diyelim ben sizden geçiniyorum örneğin. Yani siz, Allah sizi benim rızkıma vesile yapmış, sizde bir yanlış var mesela. Örnek veriyorum, diyelim ki paramı Abdülkadir veriyor bana, Abdülkadir sigara içiyor mesela. Ben biliyorum ki sigara haram, öyle değil mi? Şimdi ben buna şimdi ilim talebesi hakkı söylemek zorunda, sigara haramdır. Ya şimdi söylesem ya bir de adam mesela maaşımızı vermese, adam bir de paramızı vermese mesela kendini bu anlamda terbiye etmemiş korku, bak adam orada hakki etmeder, hakta susar. Yani bu da laneti celbeder, hani e, yapılan kötülükleri uyarmama mesela Ama korkusunu, var. rızık Allah'ın elinde. Bugün bu vesile, yarın da bugün Allah kafiri vesile eder, öbür gün başka bir Müslümanı vesile eder. Arkadaşım hak budur, eder mesela. Yani bu basit bir mesele değil ha. Müslümanın hayatında sürekli karşısına çıkacak olan cihatta, davette, menheşte, itikatta korku. Yani Müslümanın korkularını ne yapması lazım? Tabiatta var olan korkuyu bir, terbiye etmesi lazım. İki, bu korkuyu Allah'a ve Allah'ın yanındakilere ne yapması lazım? Yönlendirmesi lazım. Peki bu terbiyede nasıl bir metot izlemesi lazım? Burada şeyh ne diyor? Bu hastalıktan nasıl kurtulunabilir? Kader acıyla. Öyle değil mi? Veya şöyle diyelim, insanın bu tip batıl korkulardan kurtulabilmesi için iki metot. Bir, Allah'ı ve Allah'ın yanındakileri insanın tanıması. iki dünyayı ve dünyanın içindekileri insanın tanıması. Bu da neyle olur? Bu, insanın sürekli bu konuyla ilgili Allah'ın buyruklarını, Resulullah'ın buyruklarını okuması ve ibretli kısaları sürekli düşünmesiyle olur. Allah ve Allah'ın yanında olanların kıymeti, değeri, önemi, ebediyeti, ede edildiği zaman insanın yaşayacağı sevinci, mükafatı, sonu gelmeyen lezzetleri sürekli düşünerekten dünyayı ve dünyanın hakaretini, basitliğini, kimsenin ona sahip olamayışını, fani oluşunu, insanın elinde olmayışını, bugün elde olan trilyonların yarın toprağın altına geçebildiğini, Allah'ın bir kun sözüyle, depremle insanların bütün mülkünün ortadan kalktığını mesela, çok dünyaya çalışıp da hiçbir şey elde edemeyen, hiç dünyaya çalışmayıp da Allah'ın bütün dünyayı kendisine musakhar kıldığı insanların örneklerini düşünerekten, insan bu batıl korkularını yapabilir? Batıl korkuları dizginleyebilir, terbiye edebilir. Bunun içindeki en belirgin nokta da kader. Yani Allah'ı ve Allah'ın yanındakileri tanımak dediğimizin en belirgin noktası insanın kaderi ve ahireti güzel tanınması. Yani Allah Azze ve Celle'nin yanında olanlar. Kader nedir? İnsanın Allah'ın insana takdir ettiğini insana geleceğini bilmesidir. Öyle değil mi? E bunu bilen bir adamın bir korkusu olabilir mi? Yani mesela ölüm, cihad eden bir adam niye cihadtan kaçar? Ölümden yaralanmaktan korktuğundan dolayı. Öyle değil mi? Kader bilinci bir adamın kafasına tam bir şekilde oturmuşsa, mesela ecel فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Onlara ecel geldiği zaman ne bir saat ileri giderler, ne de bir saat geriye gelirler. Öyle değil mi? Mesela münafıklar cihada çıkmadılar, sahabe öldürüldüğü zaman ne dediler? لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتوا وَمَا قُتِلُوا Bizimle beraber olmuş olsaydılar ne öldürülürlerdi, Değil mi? Ne de katledilir, ne ölürlerdi ne de öldürülürlerdi dediler mesela. Allah münafıkların bu sorusuna nasıl cevap verdi? Farklı farklı ayetlerde. Kul <gül> fadra'u فَدْرَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَيْنْ كُنْتُمْ Madem öyle hadi ölümü savun bakalım. Yani o kadar sadıksanız, ölümü savun bakalım kendi nefislerinizde nasıl ölümü savuyorsunuz. Başka bir ayette Allah diyor Şayet siz evlerinizde olsaydınız, ölüm gelip sizi yataklarınızda bulurdu. Yani ölüm yeriniz, yani yine nerede olursanız olun, niye? Çünkü ölüm takdir edilmiştir. Yani insan üzerine düşen vacipten katsa da, yapsa da Allah'ın takdir etmiş olduğu ecel nedir? Allah'ın takdir etmiş olduğu ecel gelecektir. Bu şekilde kaderi bilen bir adam. Sonra rızık. İnsanların en büyük endişesi. Yani dünya, dünya malı, dünya nimetleri. Rızık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Şey, Ruhul kılısın bana vahyetti. hiçbir nefis rızkını ve ecelini tamamlamadan ne yapmayacaktır? Ölmeyecektir. اتق الله واجمله في الطالب Allah'tan korkun ve talebinizi ne yapın? Güzelleştirin. Ve biliniz ki, biliniz ki hiç kimsenin, rızkını, hiç kimsenin yapmış olduğu günahlar onun rızkını şeyine, yani hiç kimsenin e, şeyleri hadisin metni la Yani siz Allah'tan korkunuz ve rızkınızı güzelleştiriniz ki ve biliniz ki sizin rızkınızın yavaşlaması hani sizin yaptıklarınızla alakalı bir durum değildir hani bu tamamen Allah Azze ve Celle ile alakalı bir durumdur ve bilin ki Allah'ın yanındakiler ancak Allah Azze ve Celle'nin itaatiyle elde edilir diye ondan dolayı yani insan bu bilince ulaştığı zaman rızkın, ecelin, dünya nimetlerinin Allah'ın elinde olduğunu bildikten sonra İnsanı en çok öldüren yani öldürücü hastalık olan dünya nimetlerinin korkusu ve ölüm korkusundan insan kurtulduğu zaman zaten o adam nedir? O adam potansiyel bir mücahiddir, alimdir, davetçidir, Müslümandır, ferttir. Yeter ki bu korkularından ne olmuş olsun, arınmış olsun. Tamam? Evet, devam edelim. Rızık verecek, takdir olmuş ve tamamlanmıştır. Bu nedenle seleften birçokları uzun ömür dileğinde bulunmayın, hoş görmemiştir. Kim bol rızık sahibi ve uzun ömür isterse kim bol rızık sahibi ve e, sahibi ve uzun ömür isterse akrabasını gözetsin. Hadise hakkında ise İbni Hacer ve diğerleri ecel ve rızık konusunda takdir edilenlerin artması değil, bereket ve bolluğun olması manasındadır demişler ve İbni Hacer bunu eden bazı haberlerden <gülüyor> akdetmiştir. Bilmeliyiz ki cihat ne eceli yaklaştırır ve ne de rızkı geciktirir. Ancak bütün bunlar rızık kazanmak için çalışmak, düşmanla savaşırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi zırh giymek Mevzi, mevzi kazmak mevzi kazmak gibi meşru sebeplere sarılmaya da engel değildir. Kadere iman ile yapılması emredilen şeyleri yapmak arasında bir çelişki yoktur. Bu son kısımla alakalı, şimdi bu e, normalde dedi ki ayet-i kerimede Allah azze ve Celle diyor, onların eceli geldiği zaman işte e, ne bir saat ileri ne de bir saat geri giderler diye. Bir de bununla beraber mesela işte hiçbir nefis ecelini ve rızkını tamamlamadan e, ölmez. Şimdi Buradan anlaşılan nedir? İnsanın rızkı ve eceli takdir edilmiştir. İnsan ne yaparsa yapsın rızık ve eceli ne artar ne geri gider ne de eksilir. Öyle mi? Lakin Buhari devimiz sünne başka hadis kitaplarında bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz diyor ki: "Men sarrahu en yubsat lehu fi rizqihi ev yuns'a lehu fi eclihi rahimahu." Yani kim rızkının genişlemesini, ecelinin ve ömrünün de uzamasını istiyorsa akraba bağını gözetsin. Şimdi bu hadisle söylemiş olduğumuz ayetler arasında zahiren bir çelişki olmuş oldu. Bile değil mi? Yani nasıl ne bir adım ileri gider, ecel ne bir adım geri gelir diyor ayette. Hadislerle diyor kim ömrünün uzatılmasını istiyorsa ne yapsın? Akraba bağlarını gözetsin diye. Onun cevabını zikretmiş. Şimdi bazı alimler hani demiştik iki tane birbirine zahiren muarız gibi görünen nasıl oldu mu? Bunların arası ne yapılır? Bunların arası cem edilir diye. Bazı alimler demişler ki buradaki arttırma hakiki bir arttırma değildir. Yani hani Allah azze ve celle 60 sene ömrü olan bir adamın ömrünü 70 sene 80 sene yapmaz. Buradaki arttırma manevi yönden arttırmadır. Yani kişinin o ömründen faydalanması, o ömre bereket kılınması, Allah'ın taatında o ömrün geçirilmesidir. Mesela şimdi düşünün iki tane 60 sene yaşayan adam düşünün. Biri 60 seneyi sürekli Allah azze ve celle'nin şeyinde geçirmiş. E, haramlarında, masiyetinde, küfürde geçirmiş. Öbürü 60 seneyi sürekli Allah azı devcille, itaatle, taatle geçirmiş. Birinin yaşadığı 60 sene ile birinin yaşadığı 60 sene bir midir? Değildir. Yani bu sanki hiç yaşamamış gibidir. Çünkü hiçbir fayda o yaşamdan hiçbir fayda elde etmemiştir. Ama bu adam o yaşamdan ne yapmıştır? O adam o yaşamdan istifade etmiştir. Ebedi hayatı o yaşamla kazanmıştır. Yani buradaki arttırmanın hakiki anlamda değil de buradaki arttırmanın bolluk, bereket, taat işte muvaffakiyet anlamında olduğunu söylemişlerdir. Kimi alimler de demişlerdir ki bu değiştirme hakiki bir değiştirmedir. Lakin hani kader kısım kısımdır. Yani bir levh-i mahfuzda yazılı olan vardır. Hani Allah azze ve celle'nin yazmış olduğu levh-i mahfuzda yazılı olan vardır. Bir insanların alnına yazılan vardır. Hani o i̇bn Mesud'un hadisinde olan. Bir her sene kadir gecesinde yazılıp meleklerin eline verilen bir senelik takdirat vardır. E demişlerdir. E mesela bu değişiklik meleklerin elinde yazılı olanda yapılır. Lakin Allah azze ve celle'nin katındaki aynıdır. Yani Allah azze ve celle'nin katındaki değişmez. Mesela örnek veriyorum. Diyelim dedik ya her sene Kadir Gecesi'nde şeyler bir yıllık takdiratlar yazılıp o işle görevli olan meleklerin eline verilir. Örneğin diyelim meleğe verildi. Dedi ki bu adam akraba bağını gözetirse 60 yaşına kadar yaşayacak. Akraba bağlarını gözetmezse 40 yaşına kadar yaşayacak dendi mesela. Allah'ın yanında da şöyle yazıyor. Bu adam akraba bağını gözetmeyecek ve 40 yaşında ölecek. Dikkat ederseniz Allah'ın yanındakinde ne yok? Allah'ın yanındakinde bir değişiklik yok. Yani Allah'ın yanındaki sürekli aynı, sabit. Değişken olan neresi? Meleklerin eline verilir değişebilir. Bu da ayet kerimede Allah ne diyor? Ympul lahuma yasha wa yuthbit ve indahu umur kitab. Allah dilediğini değiştirir, dilediğini de ne yapar? Dilediğini siler. Ama kitabın anası Allah'ın yanındadır diyor. Allah Azze ve Celle. Bir tefsire göre burada kast edilen nedir? Yani meleklere verilen yıllık takdirat değiştirilebilir. Ama lahi mahfuz nedir? Allah'ın yanındadır. Orada takdir edilenler ne yapılmaz? Orada takdir edilenmez, değiştirilmez. Yani her halükarda, hani. Bu hadis ile bu nokta arasında zahiren bir çelişki var gibi görüldüğünde alimler bu şekilde ne yapmışlardır? Bu şekilde arasını cem etmişlerdir. Tamam? Anlaşıldı mı? Evet. De, ülkeliğin zararları. Ülkelikten kastımız insanın içinde zafer sevgisinin öne çıkmasıdır. Allahu Teala şöyle buyurur. Seveceğiniz başka bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri bunlar ile müjdere. Bu sevgi öyle bir afet haline dönüşebiliyor ki Müslüman'ı öldürülme ve kesin zaferi görememe korkusu ilk saldırılara katılmaktan alıkoyabilmektedir. Bu ise görevin hakikatini bilmemekten kaynaklanmaktadır. Müslüman şerhen zafer ulaşmakta değil ancak cihat ile hükümlüdür. Zaferin kendi eliyle veya kardeşlerinin yahu çocuklarının elleriyle gerçekleşmiş olması arasında fark yoktur. Kendisi hükümlü olduğu cihat ameli yerine getirdiği için görevini yapmıştır ve Allah-u Teala onun ecrini verecektir allah Teala şöyle buyurur. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzüne girecek birçok güzel yer ve bolluk imkan bulur. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, artık onun mükafatı Allah'a düşer. Allah da çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ayette belirtildiği üzere kişi, vacip olan hicret görevini yerine getirme <gülüyor> maksadı ile gayret etmiş, ancak hedefine varamadan kendisine ölüm gelmiştir. Buna rağmen Allahu Teala onun ecrini verecektir. Buna şu ayetler daha açık bir şekilde delayet etmektedir. Tamam. Şimdi normalde burada ürkeklik demiş ama hani bu ürkeklik bizim anladığımız o korkaklık manasındaki ürkeklik değil. O zaten onu gördük yani o korku. insanın bazı korkuları. Burada ürkeklik ne? İnsanın yaptığı işi yanlış bilmesinden kaynaklanan insanda oluşan ürkeklik meselesi. Veyahut da ihlassızlıktan kaynaklanan ürkeklik meselesi. Şimdi hatırlıyorsanız biz bu önceki dersimizde bir şey gördük. Dedi ki şer'i cihat yapacak adamın. Ve bu bütün şer'i ameller için geçerli. Bu cemaat çalışması olabilir, bu davet olabilir, emri bil mağruf olabilir. Fark etmez. Dedi ki bab el ilmu qabla al qavli vel amel Sözden ve amelden önce kişinin ne olması? Kişinin ilim sahibi olması. Yani yapacağı işin şer'i hükmünü bilmesi. Allah bunu nasıl bir hüküm vermiş? Yaptırmış, vacip mi, farz mı, mendup mu? İki, Bunu biz niye yapıyoruz? Bunları bilmek tek kelimeyle dahi olsa insanın doğru bilgiye sahip, bilgiye ne yapması oluşması. Çünkü salih amel ancak sahih olan bilginin ürünüdür. Yani eğer biz sahih bir amel elde etmek istiyorsak, doğru bir amel etmek istiyorsak salih bir amel bunun yolu nereden geçer? Bunun yolu salih şey sahih bir bilgiden geçer. Yanlış bilgi, yanlış bilgi amel doğurur, öyle değil mi? Fasit amel doğurur, doğru bilgiyse doğru amel doğurur. Şimdi insan cihad ederken veyahutta da davet yaparken gayenin ne olduğunu bilmezse, mesela diyelim ki adam gayeyi ne diyebiliyor? Gaye zafer. Şu ortamda bir düşünün, mesela insanların bu ürkekliğinin sebebi ne? Şu ortamı düşünün, zafer tutkusu. Şimdi bu ortamda bu sayıyla, bu imkanlarla, düşmanın dairindeki bu imkan, bu güç, bu kuvvetle yani bu orantısız güçle, Müslümanların gücü ve kafirlerin gücüyle, bir adamın amel yapması mümkün müdür? Mümkündür. Nasıl mümkündür? Adam bana ne ya onun gücünde? Allah bana yap demiş ben yapıyorum dese, öyle mi? Allah bana yap demiş ben yapıyorum. Adam yapar. Ama adam Allah bana yap demiş, ben Allah için yapıyorum değil de. Bizim zafere ulaşmamız lazım, Müslümanların belli bir güce gelmesi lazım, Müslümanların şuyu elde etmesi lazım, Müslümanların bunu elde etmesi lazım dediği zaman, yani yanlış gaye ve yanlış hedeflere odaklandığı zaman e, zahiren bu da şu anda görüntüde mümkün olmadığından dolayı dualara insanda otomatikmen bir ürkeklik meydana getiriyor. Öyle mi? Adam diyor şimdi biz bunu yapsak ne olacak? Yani adamın elinde mesela şimdi bir sonraki konuda gelecek yani onu zaten işlemeyeceğiz. Onu çünkü biz daha önce işlemiştik. Zafer yalnızca Allah'ın elindedir. E 20. madde. Biz bunu hatırlıyorsan o ilk ilk 5 ilk maddede işlemiştik. Zafer Allah'ın elindedir e diye. Şimdi adam düşünüyor işte uydu var. Attığımız bütün adımdan bu adamların haberi var. Şeyh de söylüyor zaten. Daha İslami hareket başlamadan, daha adım atmadan bunların İslami hareketi bitirebilme güçleri var. Mesela e doğal olarak bu adamda ne yapar? Doğal olarak bu adamda insanı amele itecek, insanda bir ürkeklik oluşturur. Şimdi bakın şeytan habistir. Yani şeytan çok habistir. Şeytan her çağda, her dönemde elindeki potansiyel malzemeyi nasıl kandıracağını çok iyi bilir. Çünkü adamın işi bu. Yani kendine bunu dert edilmiş. Ben kıyamet gününe kadar vallahi sana and olsun ki insanları senin hak yolundan ne yapacağım? Saptıracağım demiş ve bunun üzerinde gidiyor. Şimdi şeytan gelse, ben müslümanım diyen bir adama dese ki amel yapma. Ya ne yapacaksın? Cihad edip Ne ne olacak ki? Yani cihad etsen ne olacak? Dese mesela adam der olur mu ya? Kendince cihat etsem Allah bana bunu bunu bunu verir. Boş Boşver ya davet yapma. Davet yapıp ne yapacaksın? Dese mesela kimse buna kanmaz. Ama hedefi saptırırsa sizin mutlaka zaferi elde etmeniz lazım. Mutlaka Müslüman dediğin dünyanın hakimiyetini eline alması lazım. Mutlaka Müslüman adam bunu adama kabul ettirdikten sonra gerisini şeytanın vermesine gerek yok. Gerisini adam kendi şeytanlığını kendisi yapacak zaten. Adam düşünecek ya doğru da, iyi de biz bu zaferi nasıl elde edeceğiz? Yani hani bu kadar güç, bu kadar imkan var adamların elinde. Bizim olduğumuz konum belli. Bir defa Müslümanlar paramparça. Yani ben Müslümanım diyen insanların arasında bir bağ bile söz konusu değil. Küfür Müslümanlara karşı geldi mi tek, tek dünya haline e, geliyor. E biz nasıl mesela e, şey yapacağız, biz nasıl e, karşı koyacağız diye bu Otomatikmen insanda ne yapar? Otomatikmen bir ürkeklik oluşturur. Yani insana amelden alıp, e yapsak da zaten bir şey elde etmeyeceğimiz için boş yere olacağından dolayı hiç boşuna yapmamıza gerek yok. Bu hastalığın en büyük çözümü nedir peki? İhlas. Bu hastalığın en büyük çözümü, ihlas. İhlas, ihlas. Zaten bakın, Menheş kitabının ilk başında, şeyh bize hangi konuyla giriş yaptı? İhlas ile. Kitabın henüz daha ilk girişinde ilk konumuz neydi? İhlas. Bakın kitabın ilk girişine bakalım. İhlas ve kişinin ecrini Allah'tan beklemesi. Öyle mi? İhlas ve kişinin ecrini Allah'tan beklemesi. Bu mantık bir insanda oturmamışsa, yani henüz yeni müslüman olan insana önce öğretilmesi gereken şey ihlastır. Öbür türlü bu adam zaten potansiyel nedir? Hastadır. Yani hastalıklıdır nerede fitneye düşer, nerede ayağı kayar kesinlikle ne değildir? Kesinlikle belli değildir. Bunun tek çözümü ihlastır. Yani insan yaptığı işleri ne zafer elde etmek, ne dünya elde etmek, ne hakimiyet elde etmek, ne ganimet elde etmek için değil. Sadece ve sadece Allah için ve Allah'ta insanın yapmış olduğu amelleri yapmaz. Böyle olan bir adama şeytan diyelim geldiğinde dediğinde ki sizin zafer elde etmeniz lazım. Hani ikinci adımın birinci yemini atıyor şimdi şeytan adama. Sizin zafer elde etmeniz lazım. Hakimiyet elde etmeniz lazım. Adam der, Rabbimiz bize hakimiyet nasip ederse ona hamdolsun ama be, beni hakimiyet ilgilendirmez. Bana Allah cihat et demiş, ben cihat edeceğim. Bana Allah davet yap demiş, ben davet edeceğim. Ben Allah için bunu yaparım. Meyvesini verir vermez o onun bileceği bir şey. Takdir Allah'ın elindedir der. İhlas bilinci oturmuş olan bir adam için e, söylüyorum. Ama ihlas bilinci oturmamış olan bir adam için bu ne değildir? İhlas bilinci oturmamış bir adam için bu mümkün değildir. Sürekli bu tip ürkeklikler ve bu tür korkular, bu tür düşünceler insanı şer'i amelden ne yapacaktır? Şer'i amelden alı koyacaktır. Bu tek bu meselede değil ha, yani daha genelleştirelim. Mesela örnek veriyorum. 20 kişi bir iş yapıyoruz, 19'u bozuk iş yapıyorlar. Eksik iş yapıyorlar, tamam iş yapmıyorlar. Hile karıştırıyorlar. İslami amellerine. Mesela şeytan bana yanaştı diyelim. Bana diyor ki işte ya işte 19 tane adam yapmıyorlar. Sen niye yapıyorsun? Dediği zaman bana ne? Beni ne Ben Allah için yapıyorum. Yani ben bu 19'u için bunu yapmıyorum ki. Hani ben onlar yapmadılar diye ben bu amelden geri durayım. Ben bunu Allah için yapıyorsam eğer, onlar yapmıyorlarsa yapmasınlar. Ben sadece onları uyarırım. Anladılar, anladılar, anlamadılar. Ben kendi bildiğimi tekrardan ne yaparım? Ben kendi doğru bildiğimi Allah'ın bana emrettiğini yaparım. Örneğin çok güzel bir şey yaptık mesela. Yani bunu genel olaraktan düşünün. E menheş noktasında işte ya şeytan geldi yani nankör adamlar bak hiçbiri bir teşekkür bile etmedi mesela. Demeliler Allah razı olsun o kadar yaptık ettik uğraştık vesaire dediğinde ben mesela kendi kendime diyebilirim yani şeydir. He arkadaş keşke bana teşekkür etseydi çünkü teşekkür beklemek insanın hakkıdır öyle değil mi? Ama bu beni asla amelden alıkoymaz. koymaz yani o bana teşekkür etmedi diye ben asla amelimde gevşeklik göstermem niye etmedi etmedi Allah Azze ve Celle ona zaten şeyini verecektir karşını ben bunu Allah için yaptım ben bunu onun için yapmadım ki der mesela yani şu anda İslami sahada ki bütün problemlerin, yani fertlerde hastalık oluşan bütün problemlerin temelindeki hastalık nedir? İhlassızlık veyahut da ihlasın eksik olması hastalığıdır. Yaptığı işi Allah için ve Allah'ta yapan adam, bu konuda bütün hastalıklardan Allah'ın izniyle nedir? Allah'ın izniyle bütün hastalıklardan kurtulmuştur. Tamam Evet, devam edelim. Buna şu ayetler daha açık bir şekilde davet etmektedir. Medine halkına ve onların çevresinde bulunan Bedevi Araplara Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmene yakışmaz. İşte onların Allah yolunda bir susuzluğa, bir yorgunluğa ve bir açlığa duyuşar olmaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları ancak bunların karşılığında kendilerine sani bir amel yazılması içindir. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatlarını zayi etmez.'' Allah onları yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlandırmak için küçük büyük yaptıkları her masraf, geçtikleri her vadi mutlaka onların lehine yazılır. Bu ayetler Müslümanın allah Teala'nın düşmanlarına karşı cihan ederken yapacağı ve bu esnada başına gelen her şeyin salih birer amel olduğunu ve bu karşı ve karşılığının verileceğini belirtmiştir. Bununla beraber kişinin yaptıklarının karşılığını alabilmesi için zaferi görme şartı da koşulmamıştır. Şunu da unutmamak gerekir ki cihat ettiği halde ganimet veya zafer elde edemeyen kişinin Allah-u Teala'nın katındaki ecri, ganimet veya zafer elde edenlerin ecrinden daha büyük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğu bunu ortaya koymaktadır. Allah yolunda cihada çıkıp gazve yapan ve selamete edip ganimetle dönen her ordu ve her seriye ahirette elde edeceği mükafatın üçte ikisine dünyada kavuşmuş olur. Hiçbir ganimet elde edemeyen, Korku geçiren ve musibetlere maruz kalan her ordu ve her seriye ise ahirette tam ücrete kavuşur. Habab ı Neyret'ten rivayet edilen şu hadis de buna işaret etmektedir. Allah rızasını isteyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber hicret ettik. Ejdemiz Allah'ın üzerine düştü. Kimimiz ecrinden dünyada bir şey almadan gitti? Musab bin Ümeyir onlardandır. Uhud günü öldürüldüğüne üzerinde bir entari vardı. Onunla başını örttüğümüz zaman ayakları açıkta kalırdı. Ayakları örttüğümüz zaman başı açıkta kalırdı. Asrullah sallallahu aleyhi başını örtmemizi emretti ve ayaklarını da ayaklarını da izhir otu ile kapatmamızı söyledi. Kimimizin ise meyvesi uygunlaşmış, onu kaparmaktadır. Şimdi normalde burada vermiş olduğu örnekler ne işte <gülüyor> hani ecrin Allah azze ve celleden olduğunu Müslümanın bunu bilmesi gerektiğini ve başka hedeflere ne yapmaması yani yaptığı her işin Sonuçta Allah, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُدِعُوا mu'minin ve وَاَجْرَ muhsinin. Yani Allah iki farklı ayet. Allah müminlerin necrini ve muhsinlerin ecini zayi edecek değildir. Ben bir şey yaptım, dünyada bunun karşılığını görmesem bile mesela, istediğim hedefe ulaşamasam bile Allah bunu zayi edecek mi? Zayi olur mu yaptığım sarih amel? Olmaz. İhlasla yapmışsam ben bu ameli, kıyamette güzel bir şekilde benim karşıma ne yapacaktır? Çıkacaktır. Ondan dolayı bu bilinci Müslüman'da ne yapması lazım? Oturması lazım. Bu sadece cihat alanında değil, her alanda yani şer'i yapılan bütün amellerde Müslüman'ın bu bilinçte olması mutlaka lazım. 20. maddeye geldik. Zafer yalnızca Allah'ın katındadır diye. Biz dediğimiz gibi bu maddeyi e, kitabın içerisinde zaten gördük. Kitabın girişte 5 madde de ikinci madde miydi bu? Birinci maddeydi değil mi? Birinci madde olarak biz bu e, maddeyi gördük. Şimdi bu maddeyle alakalı çok kısa yani şey, 3-4 sayfa tekrardan yazmış. Ondan dolayı çok kısa bir açıklama yapıp ondan sonra geçeceğiz inşallah gördüğümüzden dolayı bu menheşte bir kaydedir yani zafer yalnızca Allah Azze ve Celle'nin katındadır zafer yalnızca Allah Azze ve Celle'nin elindedir bunun en büyük iki tane faydası nedir yani kişinin gerçekten bu bilgiyi bilip idrak etmesinin insana oluşturacağı en büyük iki tane fayda nedir? Kim söyleyecek bize? Yani e, Şeyden sorumlu olmadığın bilinci, onda yani e, sonuçtan yani zafer gelir veya gelmez. E, bunun bilinci sahip olursa, kişi amelini... Bunun iki faydası vardır. Tamam. Bir, amel tamamlanmadan önce faydası vardır. İki, amel tamamlandıktan sonraki faydası vardır. Amel istenilen hedefe ve başarıya ulaşmazsa bu kaideyi kafasına yazmış olan bir adam asla yılmaz ve yapması gerekenlerden geri durmaz. 2- Amel istenilen başarıya ulaşırsa yani tamamlanırsa asla böbürlenmez, kendini beğenmez ve kibre kapılmaz. Yani hem amel tamamlanmadan önce başa gelebilecek olan afetlerden insan selim olmuş olur veya amel tamamlandıktan sonra insanın başına gelecek olan afetler yani Allah'ın azabını, maktını çekecek olan afetlerden insan ne yapmış olur? İnsan kurtulmuş olur. Mesela örneğin, sahabe dönemini ele alalım. Uhud savaşında yenilgiye uğradıkları zaman, öyle değil mi? Bir sahabe vardı, bir de münafık vardı. Zaferin sadece Allah katında olduğunu bilen müminler ne dediler ki? Rabbimiz bunu bize böyle takdir etti, Bedir'de bunu nasip edene, Uhud'da bunu nasip edene hamdolsun dediler, öyle mi? Münafıklar ne dediler peki? Şayet bunlar hak üzere olmuş olsalardı kendi işlerinde, niye yenilselerdi ki? Hani zafere ulaşamadılar ya Uhud gününde yani zahiren Müslümanlar ciddi kayıplar verdiler. Bu kaide kafasına oturmamış olan insanlar ne yaptılar? Hemen böyle bir iddiada bulun. Ondan dolayı Allah hem Bedir gününde zaferi verdiği yerde hem de zaferi vermediği günde Uhud gününde ikisinde de bu ayete vurgu yaptı. Ve men nasru illa min indillah. Öyle mi? Ve men nasru illa min indillah. Yani hani Arapçada hasrın en şeyi. Öyle mi? Nefiden sonra istisna nedir demiştik? Arapçada hasır sigalarındandır. Hem de en belirgin hasır sigalarındandır. Ve men nasru illa min Yardım ancak ve ancak kimin katındadır? Ancak ve ancak Allahu Teala'nın katındadır. Şimdi bu amele ulaşmadan önce iki diyelim ki zafere ulaştık. Zaferi elde ettik. Hangi afet bizi bekliyor? Zaferi ulaştığımızda bunu kendimizden bilmemiz ve nefsimizi beğenmek afeti. Bu insanın kalbini öldüren ve Allah'ın azabını insana çeken en büyük afetlerden bir tanesi. Bu kaideyi bilen adam, bu hastalıktan ve bu afetten nedir? Bu afetten selim olmuştur. Hayır, Rabbim bana zafer nasip etti. Ben bununla hiçbir problem yok. Demek ki Allah böyle takdir etmiş, ona hamdolsun der. Adam buradan ne yapar? Adam buradan geçer. İkincisi, yani şeyhin iki son sayfalarda özellikle örnek verdiği, maalesef bugün yani insanların yani çokça anlatılmasına Hemen hemen herkesin de bunu bilmesine rağmen insanların çok ciddi bir problemi var. Yani her ne kadar zahiren, çoğu insan gücün Allah'ın elinde olduğunu, kudretin Allah'ın elinde olduğunu söylese de amellerine baktığımız zaman gerçekten insanların ilahı Allah mı, Amerika mı, her şeyi görüp ve işiten Allah mı, istihbarat kuruluşları mı, elinde bütün teknolojileri ve orduları bulunduran Allah mı, Yoksa TC mi, yoksa Amerika mı yoksa İsrail mi insanların ameli anlamına insanlara ameli anlamda baktığımız zaman bu noktada çok ciddi bir karışıklık var. Yani mesela adam öyle bir istihbarat tablosu çiziyor ki yani insan aklına innehu huves semiul alim yani o her şeyi işiten ve bilendir geliyor insanın aklına. Öyle mi? Yani adam öyle bir istihbarat şeyi çiziyor ki şu anda öyle bir istihbarat anlatıyor ki sana yani hiç adım atma. Adam attıktan önce sonra senin beynini okuyorlar, kalbini okuyorlar, senin karşılarına alıp iki tane kablo takıyorlar. Beyninden bütün geçenleri elde ediyorlar, kalbinden bütün. Yani insan bunları düşündüğü düşündüğü zaman, sanki o Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın sıfatları var ya, her şeyi bilen, işiten, gören, önceden haberi olan, olmadan bilen, olduğunda nasıl olacağını bilen, aynı öyle bir şey, öyle bir istihbarat şeyi çiziyorlar. hani biz bu sıfatların Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu biliyorduk mesela. Öyle bir dünya gücünden, süper gücünden bahsediyorlar ki, hani Amerika'dır. Şimdi bak bu adamların elinde bu güçlerin olmasında problem yok ha. İnsan bunu ikrar edebilir yani Amerika bugün teknoloji anlamında güçlüdür. Lakin amel anlamında bu insanı yapması gerekenlerden alık koyuyorsa ve Allah'ın gücünü unutturuyorsa itikadi anlamda problem burada başlıyor. Yani adam öyle bir dünya süper güçleri diye öyle bir tanımlama yapıyor ki, İnsan diyor hiçbir şey yapmayalım o zaman yani madem e hani o Allah'ın orduları, hani o Allah'ın rüzgarları, hani o Allah'ın melekleri hani o üç bin arkasına peşi kesilmeyecek olan beş bin hani o at kavmi, hani o İrem kavmi, hani o semut kavmi hani o dağlar, hani o yıldızlar Allah'ın yerle bir ettiği ol dediğinde bunlar unutuluyor. Yani bu maalesef hani zafer, yardım, güç Allah'ın katındadır. İnsanın bunu bilmesinin en büyük faydalarından bir tanesi de Biraz önce anlattığımız o gereksiz korkular. Yani şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Şeytan neyle korkutabilir dostlarını? Azlığıyla, güçsüzlüğüyle, karşının gücüyle mesela korkutabilir. Bunu da aynı zamanda bu zafer Allah'ın katındadır. E şey bunu ne yapar? Bu hastalıktan da insanı kurtarabilir. Bu konu dediğimiz gibi geçtiği için geniş tafsilata gerek yok. Sadece bu iki konuya özet babından ne yapalım? Vurgu yapalım. Evet. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok mu? Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ